6. nota Ey kâfirlerin çokluklarından ve onların bazı hakâiki imaniyenin inkarındaki ittifaklarından telaşa düşen ve itikadını bozan biçare insan bilki kıymet ve ehemmiyet kemiyette ve adet çokluğunda değil çünkü insan eğer insan olmazsa şeytan bir hayvana inkılap eder İnsan, bazı frankler ve frank meşrepler gibi ihtirasatı hayvaniyede terakki ettikçe daha şiddetli bir hayvaniyet mertebesini alır. Sen görüyorsun ki hayvanatın kemiyet ve adet itibariyle hadsiz bir çokluğu varken ona nispeten insan gayet az iken umum envâ-ı hayvanat üstünde sultan ve halife ve hakim olmuştur. İşte muzır kâfirler ve kâfirlerin yolunda giden sefihler Cenab-ı Hakk'ın hayvanatından bir nevi habislerdir ki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 Demek bütün davalar birdir. Nefyedenlerin nazarları ayrı ayrı olduğundan davaları da ayrı ayrı olur. Nefsülemre hükmedemiyorlar. Çünkü nefsülemirde nefi ispat edilmez. Çünkü ihata lazımdır. Vel adamul mutlak la yusbit illa bir mushkilatin azime. Bir kaide-i usuldür. Evet, bir şeyi dünyada var desen yalnız o şeyi göstermek kafi gelir. Eğer yok deyip nefyetsen bütün dünyayı eleyip göstermek lazım gelir ki ta o nefi ispat edilsin. İşte bu sırra binaen ehli küfrün bir hakikati nefiyetmesi ise bir meseleyi halletmek veyahut dar bir delikten geçmek veyahut bir hendekten atlamak misalindedir ki bin de 1 bir de birdir. Çünkü birbirine yardımcı olamaz. Fakat ispat edenler nefsülemirde hakikatı hale baktıkları için müdddiaları ittihad ediyor.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 Belki hırs şiddetlenmiş onun için fakr hale düşüyorlar çünkü mü'minde hırs sebebi hasarettir ve sefalettir El harisu khaibun hasir durubu emsal hükmüne geçmiştir Evet insanı dünyaya çağıran ve sevk eden esbab çoktur başta nefis ve hevası ve ihtiyaç ve havası ve duyguları ve şeytanı ve dünyanın süri tatlılığı ve senin gibi kötü arkadaşları gibi çok daileri var Halbuki bâkî olan ahirete ve uzun hayatı ebediyeye davet eden azdır. Eğer sende zerre miktar bu biçare millete karşı hamiyet varsa ve ulub ve himmetten dem vurduğun yalan olmazsa, hayatı bâkîye yardım eden azlara imdad etmek lazım gelir. Yoksa o az dağiləri susturup çoklara yardım etsen şeytana arkadaş olursun. Aya zanneder misin ki bu milletin fakri hali dinden gelen bir zühd ve terk-i dünyadan gelen bir tembellikten neşet ediyor. Bu zanda hata ediyorsun. Acaba görmüyor musun ki Çin ve Hint'teki Mecusi ve Berahime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 kat'iyyen biliniz ki, hata ediyorsunuz, yanlış yola sevk ediyorsunuz. Çünkü itikadı sarsılmış, ahlakı bozulmuş yüz fasıkın idaresi ve onlar içinde asayiş temini, binler ehl-i salahatın idaresinden daha müşküldür. İşte bu esaslara binaen, ehl-i dünyaya ve hırsa sevk olunmaya ve teşvik edilmeye muhtaç değildirler. Terakkiyat ve asayişler bununla temin edilmez. Belki mesailerin tanzimine, ve mabeyinlerindeki emniyetin tesisine ve teavün düsturunun tesiline muhtaçtırlar. Bu ihtiyaç da, dinin evamiri kutsiyesiyle ve takva ve salabet-i diniye ile olur.